Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuz ahlak sahibi olmanın fazileti. Her şeyin bir Karşıtı var. İyisi var, kötüsü var. Ahlakın da güzel ahlak var, bir de kötü ahlak var. Aradaki farku şu. Hadis-i şerif buyuruyor Hazretleri: El-hulukul hasenü, güzel ahlak. Yüzübül hataya günahları eritir, yok eder. Kema yüzübül maül celide. su buzu, erittiği, yok ettiği gibi, giderdiği gibi. Demek ki güzel ahlak sayı olan, olan da günahlarını bu eritiyor. Yani kişi teybe bile etmediği halde, ahlakı güzelse bu ahlak devam ederse arada bir günah işse bile bu ahlak onu günahını eretiyor gideriyor. Ve <gülüyor> huluqusu kötü ahlak gelince yüfsüzül amele kötü ahlak da ameli bozuyor ameli. Yani bir insan yaptığı sevabını da kötü ahlak bozuyor hallül asere. Sirke balı bozduğu gibi kötü ahlak ameli bozuyor. Amel ibadet, iyilik, sevap anlamına geliyor. Gerçekten bir insan ahlakı kötü ise, asabi, sinirli, huysuz, olumsuz bir insansa, iyilik yapsa bile bunun kişik sevabını gideriyor muhtaram. Mesela bir fakire iyilik etse bunu başına kakar. Kızımı bizine vurur bunu. Hepsi bunların gideri bunların. Bir örnek verelim güzel ahlaka. Hazır Rabia hatunlu bir vardır, kadın vardır. Evliya kadın Rabia hatun. tebe tabiinden. Peygamberimizi görenlere, ima görenlere sahabe deniyor bunlara sahabeyi görenlere iman tabi'in, tabi'nin de sohbette bulunanlara tebi i tabi'in deniyor. Bu Rabia denen kadıncaz, Rabia dördüncü anlamına geliyor. Bu annesinin babasının dördüncü kızı olduğu için ona bir isim verilmiş. Doğduğu doğacağı gece, gece doğduğu gece onun babası, annesi Basra'nın dışında bir çadırda yaşıyormuşlar. Çadırda. Ama yerde hası bir dökücülü üzerinde yaşıyorlar. Gece yarısı kadın sancı anlıyor. bomb sancısı ağrılara başlıyor. Sıklaşıyor sancısı. Doğru anlıyor anlıyor. Havada karanlıkmış. Diyor ki kocasına Diyor, doğum sancının sıklaştı. Herhalde yakından doğacak artık. <gülüyor> ne olur diyor. Bir komşuya gitsen de bir kandil bulsan diyor. doğan çocuğumu göz gömle doğrayım. Karanlıkmış. Bir de ben bulsam da bunu sarsam. Bakın nasıl şapta koçta doğuruyor. Bakın. Böyle hastanın hastanım yok böyle. Özel kundaklığı bunlar bu şekilde. Karanlık havada, karanlık gecede bir kandile yok. Onu saracak eski bir bezi yok evinde. Korası çıkıyor çadırdan en yakın bir komşuya doğru gidiyor. Tam kapısına gelince aklına geliyor. Yani imanı Allah'a olan bağlılığı ona bu duyguyu veriyor. Benim Rabbim beni görüyor, biliyor Beni böyle yaratmış. Rabbim bana bu hali vermiş. Ben niye bu hale razı olmayayım da gidip başkalarının kapısını çalayım diye içten geçiyor. Kapıyı çalamıyor. Geri dönüyor. Tam çadır yaklaşıyor. Halkına geliyor ki ondan bir kandille bir bel bekliyor hanımı. Kadın doğum yapmak üzere. Çadıra giremiyor. Üstüne gidip geliyor. Alamıyor. İşte okuyacağım Rabiaatın dünyaya geldi. Tabii sabah olunca kadıncağız çocuğunu gördü, emzirdi. Bir bede sardılar, Bunlar köften bezikallerini sardılar. Bu Rabiaat'ın zamanla büyük evli oldu. Çok büyük evli oldu, büyük kâma sahibi oldu. Ki diller desanın kâmetleri. Bunun bir ahlakından bir Kısa bir kısa anıtıymıştı ahlakından. Bir ara aç kalmıştı o Rab'ye Basra, Hurma'nın en bol yer olduğu halde evinde bir hurma bile yokmuş. Evinde kuru blok etme yokmuş evinde. Bu durumda aç kalmış. 3 günü aç kaldı, üç gün. Tabii kimse hiç şey sevmiyor. Rab'im beni görebiliyor yere şey gönderiyor. Dördüncü sabahı sabah namazını kılmış, namazın üzerine oturmuş Allah'u zikhediyor Mevla'ımızı. Kapı uğuluyor. Kim o? Soruyor. İşte bir komşuymuş. Rabia benim. Buyur gel. Kadın geliyor içeriye. Elinde bir tabak dumanı çıkıyor. Bir güzel hamur kokusu geliyor. Güzel bir bes örtmüş. Diyor ki kadın Rabia üç gündür canım bunu istiyor diyor. O yörede o zaman ne güzel bir hamur işi. Üç gün canım bunu istiyor ama bir yapamadım. Elim varmadı. Bu sabah bunu yaptım pişirdim. Sana getirmeden boğazdan geçmedi diyor. Peki sağ Allah'a alıyor elinden koyuyor bakıyor. Açıyor bakıyor. Gerçekten o yörede o dönemde en güzel bir hamur işiymiş. yemiş. Şöyle ibruna bakıyor, bir su kalmamış evinde ama, su yok. Ağzı zaten kurumuş açlıktan da, bakıyor ki susuz gitmeyecek bu. Aldı ibrunu, gideyim diye pınara, su alayım geleyim de oturayım diye şöyle hem su içeyim hem buraya yiyeyim de sıcak sıcak. Uzak bir pınarda, pınara gidiyor, dolduruyor testesini, ibrunu, eve geldi yavaş yavaş, kapıyı açıp içine girip bakıyor ki, içine bir kedi girmiş. Bunlar hepsini yemiş, yerlere dökmüş, kedi daha yalanın yerdekilerini. Hemen duruyor kapıda, hiç kızmıyor bak. Hiç kızmıyor bak. hemen kapıda duruyor. Allah'ım diyor ki, Allah'ım. Ben sandım ki, sen burası bana gönderdin. Meğer sen bunu kediye gönderdin, onu rızkıymış bu. O anda bunu idrak etmek, bu şuur ermek o anda bak. Meğer Rabbim sen bunu kediye gönderdin, onu rızkıymış bu. Değil mi? Hemen kapağına çöküyor. Kedi ürkmesin diye. Kedi yalanıyor, topluyor, kırıntıya şunları bunlarda. Bir de kaba su koyuyor. Bir de kedi su oradan gönderiyor muhteremler. İşte ahlak sahibine bakın. Nasıl olabiliyor insan şey. Demek ki bir kimse buna benzer yakın hiç olmasa, kişi ahlak sahibi olursa bu ahlak ne yapıyor? kişinin günahlarını eritiyor. Günah, o benzer kalamıyor. Eriti günahları. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hz. Şehir Bahari Müslim de nemini hüküm ahsen hüküm ahlakan. Sizin en hayırlığınız ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor. Sizin en hayırlığınız ahlakı en güzel olandır. Ahlak diyoruz. Bu aslında Arapça kelime ahlak. Ve Bunu ahlak çoğu aynı zamanda Arapça. Bunun tekili hulk geliyor. Şu olduğu hulk ve ahlak geliyor. Ahlak. Yani ahlak Türkçemizde huy, tabiat, insan yapısı anlamaya geliyor. Halk vardır, araçta hulk vardır. Halk hulk. Halk insan dış yarı dışı, hılfası yarı dışı, dış yarı dışı. Hulk insan iç yarı dışı, iç yapısı insan iç yapısı. Asıl İnsanın da özü, iç yapısı sen yani ahlak kişinin yapısı insanın budur aslına kadar. Baya insanın dışından iyi görünür, tekva görünür ama iç yapısı ona uygun değildir. Ters iç yapısı. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmisi İbni Macide'de Mâmin Şeyh'in eskâyifimizden mü'mini, kıyameti min hulukin hasenin. Kıyamet gününde müminin mizanında iyi ahlaktan daha ağır bir sevap yok. Maaşı ı Eskale imzanın mümini. Mizanda o kadar ağır gelecek. Yani bir kimse eğer güzel ahlak sahibi ise sırf ahlakı ibadete başka. İbadetleri başka. O kişinin bu güzel ahlakı bizden atraciye konuşacak ve bundan ağır bir şey olmayacak Güral-i Biz ahlak sahibi. Neden acaba? E, ahlak sahibi önce Allah'a karşı saygılı, kul'a karşı, malik'e karşı da şefkatli oluyor. Dendir. Kalp kırılmaz, incitmez kimseyi böyle. Gelecek öyle bir inşallah. Yani güzel ahlak sahibi Cennet hayatının bir örneği dünyada. Eğer insanların çoğunda, hepsi değil, çoğunda ahlak güzel olsa insanın çoğunda dünyada bir cennetten bir benzer olur cennetin. dünyaya Güven birbirlerine böyle. Kimse elinden dilden zarar gelmeme, böyle. kalp kırmam, incitmeme, arkasından konuşma her açıdan. Böyle kızma, bağırma, çağırma, kırma, dökme. Bunlar da demek? Ahlakı, şeyi, kötü ahlak bunlar. Derler ya, keskin silkenin zararı kendi kabına deri bile vardı böyle. Atosiz böylece. Gerçekte kızma, bağırma, öfkelenme önce sen kenire bunun zararı. Çünkü bir anlık kızma öfke var ya senin bozar beyni çatlatır böyle, kalbi sıkar. İnsana bazen bir zararı verir insan kendisinin Yine bu Ebu Peygamberimiz, hadis Ebu Zavid ve Tirmizi'de inlerin mümine gerçekten bir mümin buyup yansı verir. Leyyud ulaşır büyüsünü hulukihi ve saimil kaimi. Bir insan sırf ahlakıyla bir ahlakıyla gününüzde oruçtan bir gün namaz kılığının ulaşır. Yani kendi gününüzde oruç tutmasa bile, nafile ve geceleri kalkan namaz kılmasa bile, sır iyi ahlakı sayesinde onların derecesine ulaşır işte, ahlakıyla, uyusa bile. Bir gün Gazile Muhammed Hazretleri Gazne şehri Afganistan'da biliyorsun bugün muhtemelen. Gazile Muhammed Türk hükümdarı Flandre ile Orta Asya, Hindistan'a, Pakistan a bugün İslam yayar odur kendisi böyle. Yani ömür cihada geçti kendisinin. İslam Allah gelinci alıyor. Gazi Muhammed Hazretleri bir gün yanında Yavuz ile beraber at ile bir geziye çıkmış. Karşıdan bakıyor. Çok yaşlı bir ihtiyar. Çok yaşlı ama. Bir kimse iki büklüm olmuş. Yere oturmuş. Eline küçük bir kazı almış. Bin bey bir filini dikiyor. Bu yaşta. Kazamam Hazretleri karşıdan bakıyor. Kışı maldır şaşkır içinde. Çok yaşlı, çok ama yaşlı. İrfani. ...ayak durma gücü yok, takatı yok. Oturduğu yerde, oturduğu yerden bir yere kazı bin bey bir filandık uğraşıyor. Ve dikmiş de. Yanına geliyor, selam veriyor. Tabii sultanın tanıyor yaştı. Bari selam sultanım diyor. Gazel ama soruyor. Amca ne yapıyorsun? Sultanın şarşte meyve ağacını dikiyorum. Neyi meyvesiysen onun ismini söylüyor. Onu dikiyorum. Peki ama diyor. Bugün meyveni yetişip yemeği isenin diye bir ümidin var mı diyor? Yani kaç yılda bu meyve ağaç büyür? Kaç yıl sonra meyvesi verecek? E, bu ağacın meyvesini yemeğe ümidim var mı diyor. Bunu dikirse uğraşıyorsun buna. Oturuyorsun sultanım diyor. Önce kiler babalarımız, dedelerimiz diyor. Beybaşı dikmişler. Bunları yedik. Ondan hayır dua ettik. Ben buna meyve verdiğini göremem ama diyor. Ben nasıl yine bunu yerler? Bir de hayır dua ederler bunlar. Muş etiyorum diyor. Hoş geldi Gazim Mahmudan. Diyor ki ya bir, örne, bir kez altın ver diyor. Küçük bir kese, beş kese, kaç altın bazında veriyor hacik yaşlıya. Şimdi diyor ki o para alınca sultanım bizim diyor ağaç meyvesini verdi bile diyor. <Gülüyor> Bu hoş geldi sultanın işine Gazim Mahmudan. Diyor ki bir altın daha vermişim verdim. Şimdi daha verince. Sultan diye her ay yılda bir tane meyve verir, iki defa meyve veriyor. Yani sır bencil olmamak. Yani yalnız ben buna yaralayam diye. Bakma. Yani bunun amacı arkadan kalacağını biliyor. O nüreti yapıyor. Mevlam'ın dinine peşinde meyve veriyor. Kafadan verdi kendisine. Ya hadis-i işte inşallah. Hadis-i şerif türünmesi Ebed-i İbn-i Ek müminine iman eden, müminlerin iman bakımından en olgunu, kamili Ahsen-i Hulukan. Ahlak en iyi olanlardır. Kimin ahlakı daha güzelse onun imanı daha kuvvetidir. Zaten evliyanın tek alametli budur. Evliyanın Yani evliya da erkek olsun, hanım olsun, Normal bir insan tabi onlar. Nereden belli olur bunlar? Ahlakından belli olurlar. Ahlak sahibi, her evliye ahlak sahibi onlar. Ve hıyar hüküm, hıyar hüküm, lisa ihim. Ve bu aleyhissamadetleri, sizin hayrınız, hanımına karşı hayli olanlardır. Demek ki bir insan evinde, barbarsa, kırcızı kırcızı hanımın evine karşı, bu insan ahlaka kötüdür, hayli insan değildir. Yani ölçü bu bu Aleyhisselam Kişi evinde hanına karşı demek ki güzel olması gerekiyor. Yumuşak olması, hayırlı olması gerekiyor. Şimdi gelin inşallah Peygamberimizin ahlakına Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mevla bizlere kalem suyeli ayet 4'te Bismillahirrahmanirrahim Ve inneke la la hulukun azim Ve azim Fe indekelle ala hulukil azim. Fe indeke sen ya Muhammed Allahü Ekber. Sen ya Muhammed. İnne aracada mutlaka muafak kesinlik. Buradaki ke zamir. Beyfur muha muhatap zamiri. Bela ya Muhammed'in sen muhakkak ki li ala hulukil azim. El büyük alef üzeresin. Demek ki en güzel ahlak sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada ala var. Ala Arapçada izliği için gelir, kapımı için gelir. Yani peygamberimizin her şeyi ala güzel, her şeyi böyle. Bazı insanların bir gün ahlakı iyidir ama başka bir belasıyı vardır. Ama Aleyhisselam'ın alakı her yönden en üst ahlak. Bir de tekellüf var ahlak, tekellüf, <gülüyor> zorlama, zorlama, yani bir insan öfkeli, sinirli, hemen kızdığı halde kişi bazen öyle bir yer gelir ki orada sahip közü şartır, korkarım mesela. Örnek mesela bir asker, komutana kızdı, sinirlendi ama ne yaparlar da içini yurtar bunu böylece. Yani dıştankini hoş gösteriyor böylece. Buna devni tekellüf. yine iyi arasında sayılmıyor bu. Alan devamlı aynı olması gerekiyor. Bir gün İram Mekan biliyorsunuz. Beş şehir var onun kitabında basılı. onu bastırıp, onu bilirsin herhalde inşallah. Bu İram Mekan yine Afganistan'ın 5 şehrinde başkenti beş yıl olmak üzere o dönemde Padishahmış, tutanmış yanında. Bu gördüğü bir olay üzerine gönlü uyanıyor, gönlü bir Allah diye yanıyor, öyle bir hal geliyor kendisine. Derken tacının tahtına bıraktığı ormalara gitti, kayboluşu bol derken, sonunda bir tekkiye gidiyor, bir Allah dostuna gideceği bir kasabada. Öyle gidiyor ki. Önce yolda bir çobana rastlıyor. Çobana diyor ki ben diyor sana bu elbiseleri vereyim ki saltanat elbiseleri tabi. Kim nasıl şarşalı elbise görürken diye. Ben sana bunları vereyim sen bu elbiseyi verir misin diyor. Tabi o günün çobanı ki yoktuğu zamanında yırtık, fırtık, yamalı tabi şunlar bunlar böyle. Tabi önce çoban bir şaka zannediyor derken bak ciddi olunca tabi kim vermez veriyor tabi. Bu çobanın böyle yağlı, paslı, yırtık, mırtık elbisene giyiyor. Evlisi ona veriyor. Bir kasabaya gidiyor. Oraya bir Allah dostunu buluyor. Evliullah yani böyle. Evli Allah dostları bunlar cerejini alıyor. Evliyalara Allah dostu denir. Onlar Allah'la dost olurlar mı? Yani onların tek dostu Allah Celle Celalü. Onları başka şeylere tatmin olamazlar daha. Hemen mişon maddeyle, parayla, pulla, işte, güçle, eşle, şunda bunlar tabi olamaz onlar daha. Nereye bakarsa baksın onlar sonucu görürler, sonucu görürler. Her yani aklın budur işte böyle. Sonucu görmek böyle. Allah dostları onlar sonuca bakar. Bir şeyi ne kadar severse sevsin sonuçta bir firak arılık var. Ya sevdiği onu bırakacak ya bu sevdiğini bırakacak. Peki ne olacak sonuçta mezara girecek o da yalnız kalacak. Gerçekten ya yani insan cenazeye gidince ibretle bakabilsek. Bakabilsek. Bazı cenazelerin tabi, cemaati çok oluyor bazı cenazelerin. Çok oluyor cemaati. Arabalar her tarafı suyum ortaya. Cami önlerine, yollar tık arabalar. Çok kalabalık cemaati oluyor. Cami taşıyor, alamıyor böyle bazen böyle. Fakat ne oluyor? Ben bir de sonuca bakayım orada muhtemelen. Mezara gidince acele acele. Çok acele diyorlar ama böyle. Acele acele. Hemen indiriliyor mezara. Üzerine tahtarı çabuk. Herkese karışıyor. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Ah, müşterim muhtememizde, gösterdim bana. O mevtanın ne işi var tahtal değil mi ya böyle? Tahtı yamuk olmuş, bir şey olmuş. Ne olur böyle efendim? Onun amacı mevtanın, oriyatanın derdi başka, tahtecilerin derdi başka böyle efendim. Aman düzgün olsun, şey olsun, böyle olsun. Alt topu üzerine. E biraz bir şey okunuyor. Kimse kalır. Hiç kimse kalmıyor böyle. Herkese gidiyorlar. Kişi orada tek başına kalıyor. Eğer Allah ile arası iyiyse, bu ne mutlu ona. Allah'a tevdi adındı. Allah teslim alındı. Ne mutlu böyle. Evi kaldı, barkı kaldı, malı mülkü kaldı, arabaları kaldı, eşyalara kaldı. Her şeyi, her şeyi kaldı böyle. Eşi, hanımı da evde kaldı. Kadın ise evde kaldı. Çocuk da yetim kaldı icabında. Hepsi kaldı ki bir mendil almadan evinden, evinden bir çorap bile almadan bir kefene, bir basma bez yani. Böyle. Kefene böyle. böyle. İpek falan kadife değil bu da böyle. Bir kefen denen beze sarıldı. Yani ambalajlandı. Hey kefen sarılıyor. Çıplak olarak görmemesi işte bu yönden. Ha. Bir ambalajlanıyor burada, kefen ambalajlanıyor, mezara konuyor. İşte evli yollu Allah dostları onlara bu sonucu görüyorlar. Bunu görünce de nerede olursa olsun, yaşadığı yer hangi çevre olursa olsun onlar çevreyi aldanmıyorlar. Balı aldanmıyorlar Hatta evli yolu aldanmıyor bunlar böylece. Eştina bakıyor, onu da ayrılacak. Evine bakıyor, onu bırakacak. Sonuç mezara girecek, tek başına kalacak. O ne gerek buna? Allah çağırıyor. Yerim Mezah Hazretleri de işte böyle bir Allah dostunu bulmuş. Oraya gidiyor. Bakıyorlar ki oradakiler cemaat, üstü çok pis. Tabi tanımıyor olduğunun kim olduğuna, Üstü başı yağlı çaba nebisesi, yağlı paslı böyle Tozlu, çamurlu. Bunu içeri zor alıyorlar. İçeri giriyor. Ama Allah dostu tabi onlar onların keşfi açık. Gönül açık onların kalp gözlerinden açık böyle. Hemen tanıyor tabi Şimdi diyor ki Hazreti İbrahim Etheman'a efendim eğer müsaade ederseniz diyor ben de burada kalabilirim tekke de burada kalabilir miyim ben de. Ben de zikredeyim. Şunu yapayım böyle. çaba yaşayayım burada. Kalayım burada. Ona şu cevap veriyor. Bir teke iki padişah olmaz diyor bunlar. Tabii kimse anlamıyor, anlıyor ama Onu uyandı gönlü. Ben bıraktım padişahlığımı, düşen bırakmış ama içinde padişah. Şimdi oradaki cemaat bunu üstü başlık pis, kirli, paslı iş almak istemeyince içinden geçmiş, bunda ben kim oldum bilseler ayak alkalar ama bilmiyorlar mı? İşi padişah. Bir öyle. Öyle evet dışını bırakmışsın ama diye, işin daha pataşa diyor. O an tabii bir bakıyor kim anlıyor. İşte benliği, onların hepsi anlıyor daha böyle şey. Ne kadar başa önüne yiyor öyle, öyle görünüyor dış görünüyor ama bu yapmacık. geç oldu daha O zaman ona yalvarıyor. O halde yardım et bana içimde bırakayım, bırakayım diye bırakayım diyor. Peki. Getir oradan bir ip bir bir bir bir baltaya getirin getiriyorlar. Al şey baltayı diyor. Oradan cam açıyor, karşı ormanı gösteriyor. Yakın ormanda. Ormana git, ağaç kes, onları omzuna al, sırtına al bunları. Gez kasabada, mal sat bunları, parasını bana getir. Bu yapar mısın? Yaparım diyor. Babası da pağdaşı almış, doğu büyümüş. İpek gibi elleri, tenleri her Ormana gidiyor, yürümesin değil mi ormanda? aya takıyor, oraya düşüyor, müşüğü, eli baltaya alıyor. Bağlı bir eli, kabarıyor. Çaltıyor elleri, patlıyor elleri. Ağaç kesiyor. Bunları ipe bağlıyor. Bunları sırtına vuruyor. de hayatta bir iş yapıyor hayatımda. Şimdi kasabeyle ilgili baş odun, odun satarım. Odun satarım. Evet, kendisi işte biri alıyor odunları. Gel bakalım benim diyor. Düşünün peşine. İndiyor buraya. Bunları şu taşıyor. Diz bunları buraya. Onlar parasını veriyor. Acımış karnında, çok acımış karnında. E şükür diye işte. Yükten kurtuldu. Yükten yani kurtuldu. Geliyor, parayı veriyor, tam oturacak yok yok İbrahim diyor, diyor. bir dahaki bakalım diyor. Üstü ve göndeğimiz. Böyle epey bir zaman bu böyle bu işi yapıyor burada, epey bir zaman yapıyor bu işi. Şimdi öğreniyor tabii o Allah dostunun yetişkin öğren tarifleri varmış. Onu anlıyor da bunu kim olur öğreniyorlar, acılaştı buna böyle. acı bunu. Tabii zayıflamış, şey yapmış, sırtını asılanmış, elleri bütün çatlamış şey yapmış, bu acı olar diyorlar, diyorlar. Artık İbrahim diyor, artık diyorlar işte yani işini terbiye etti, işini de ahlakını, ahlaka hasene güzel, ahlakını çevirdi artık. Artık bunu alın tekkiye de artık ibadete meşgul burada. bu Biraz daha zaman verdi ya Biraz daha zaman var, diye, daha zaman var diyor. İçindeki o, o şeyi gitmeden ne kadar zikirse ne yapsa yapsın kişi Allah doğrusu olamıyor mu? Allah o İşindeki benlik varken olamıyor kişi. Yine biri ister diyor çok. Yalvarıyor. Çok acımış İbrahim'e. Ne oldu efendim? İşte İbrahim çok acımış. İçim yanı olmuş. Peki diyor. Ormana git diyor şimdi. İbrahim diyor. Yük alıp diyor. Gelirken diyor. Arkasından diyor. ayağın topuna bas diyor. Ve acı canlandı verdi diyor. Dönüp bakarsa tükür üzerine bir zaman ver diyor. Ne yaparsa bana cevap ver diyor. Bu gidiyor. Saklıyor ağacasına. Hat İbrahim ağacı kesmiş, aksana bağlanmış. böyle. Allah, Allah, Allah, Allah diye geliyor beraberce. Bir şey görmüyor ama. Kim yer bakmıyor böyle. Allah, Allah diye diyeken aksana bir geli yavaşça, topuna şey basıyor, ayak babayı acı bir acıtıyor. İşte bu kız şey yaptığına bakıyor bence. Yani bakınca da yüzüne bir yapıyor, çürür Şuna diyor. Ben eski İbrahim değilim diyor. Yani beni asla kestin dedi, artık ben artık bıraktım onları böyle diyor. Bu şimdi seviniyor tabii. Koşup geliyor, efendim müjde nasıl oldu? İşte durum böyle böyle oldu. Hiç kızmadı. Hatta gülümsedi, hiç kızmadı. Gülümsedi. Ben eski İbrahim değilim dedi. Ah da olmamış daha. daha eski İbrahim unutmamış daha değil. <gülüyor> i̇şte böyle bir an buyuruyor ya, Peygamberimiz Aysa Mazetleri'ne. Abim sen en yüksek, güzel ahlak edersin. Peygamber ahlakı doğuştan. doğuştan Adı Peygamber önce de adı Muhammed'in emin de Güvenli emin anlamında her gün açıktı böylece. Bir gün tabiinden bir zat, Hazreti Seyyid bin Hişam Ramazetleri, Hazar Aşrivalemize geldi. Hazreti Ayşe Validemizin bir odası vardı. Ortaya bir perde çekerdi. Erkek gel mi? perde arkasından sonra cevap verirdi. Demedi. Bu zat Hazreti Ayşe'nin sordu. Dedi ki, Ya Ayşe, Allah Teala Kuran-ı Kerim'inde Peygamberimizin ahlakını ne dedi? övüyor. Neydi onun ahlakı? Nasıl onun ahlakı? Kahret Ayşe ha? Şu cevabı öyle ya, Kur sen Kur'an'ı okumuyorsunuz musun? E, okuyorum dedi ya. Kâle, kâne, huluklu Kur'an. O halde Kur'an'dır bana. böyle. Halde Kur'an'dır. Kur'an'ı tam uygulayan. Uygulayan, tabi tek peygamber muhtemelen Kur'an'ı tam uygulayan arkadaşlarım bana. Rahş-ı buna bazı ayetleri okuyor. Okuyor. Onlar birkaç tane ben de, de inşallah ansip olsa. Er ve'l-i Kazimine'le Gayıza. Ve'l-i Kazimine'le Gayıza. Gayıza'nı tutan, öfkeye tutan. Öfkesi yenen. Öfke, kızma. Öfke, insan amelini yok eden muhteremden. İmanı giderir. Allah korusun. Çünkü kızan kimse artık yarı deli olur. Yarı deli olur muhtemelen. İki arkadaş varmışlar, iki arkadaş, biri çok çok sabırlı, biri ahlak sahibi, yumuşak tabiattı. Çok halimselinmiş, öbürü de çabuk hemen kızarmış. Onun şey hemen kız vermiş, bu da ona arada bir tavsiye ediyor. İşte Bırakşı kızmayı, buna olduğu kadar öğütmeye çalışıyor ama olmuyor. Öbürü işine artık gelişmiş o, kötü tabi, kolay değişmiyor. Bir gün şırafiye abi, bir ayna almış, ayna bir yere saklanmış. Arkadaşı Arkadaşlarım kızdığı anda ayna bırtız yüzüne böyle. Bir bakıyor, ah, yuvadan yuvalan fırlıyor, kıpkırmızı olmuş, yüzü çiğnenmiş, bir, bir kötü bir varmış. Ben böyle olup kızca diyor, böyle olsun diyor. Ondan sonra bırak muhterem abi, yavaşı bele. Yani gerçekten bir insan kızdığı zaman, <gülüyor> öfkendiği zaman ki kışa öp, kışa öp, kızmış böyle bağırıp çağırıyor böyle O anda kişi kendisini bir aynada görse mesela günümüzde bu bir cep telefonla kamera alsa muhtemelen alsa böyle, kendisine gösterirse yani kişi o andaki durumunu görse, insan kendini korkar bu da korku tehlikeli böyle. Bu bir yarı delilik mevcut anlamına geliyor. Kiş imanında gider Allah korusun. Mevlan büyüyor velik helvimi işte güzel ahlak sahibi olanlar bunları herkesin tutarlar bunlar. fiilin ve kablen böyle. Hem görünümde düşe vurmaz kula bunları. Verafil affedici olurlar. Affedici olmak, insan bağışlamak. Övmüştü işte bana böyle böyle yaptı. Şöyle şöyle yaptı. Neye yaptı? Bana kötü. Ne yaptınız amalı? Yılan efendim böyle yapar. Yapacak ya. Kepek avlayacak. Kedi öyle. Tavuk yumurta verecek. Kuzu koyunda mesela canlı insana verecek. Bir yani bir insanın ahlak, huyu neyse ondan onu bekleme doğal, normaldir o. Ona kızmak gerek yok. Çünkü o kişi te bunu aksını yapamazsın. Bunun için ne gerek demek ki böyle? Af Edici olmak böyle. Kim tutamam, affedici olmak. Oluyor bir müslimin Allah teala affederiz ilk sever. Bir gün Hazreti Ali'nin ya Hazreti Oğlu Hasan'ın Allah'tan tüm hasretlerinin bir gelmişler. Kölesi varmış. Köle bunları bir çorba getiriyor ortaya. Bak sofrayı kuracaklar. Köle çorbeyi getirirken eğer de heyecanın nasıl oluyorsa ayağı ay bir şeye sürüttüğü takılıyor. Bir sendelerken o sıcak çorba Hazır Ali'nin ya da oğlu Hazır üzerine dökülüyor biraz. Tabi yakıyor sıcak çorba. Yakınca biraz kızmış kendi kendine kendine. Kile bunu okuyan ben. Vel kâlimine gâcizee allah Teala yapuldüğü hazâ diye. Allah böyle buyurama diye bence hemen onu kendine tutuyor böylece. Küle devam ediyor. Allah affedene sever diyor. Ayeti okuyunca affetme, hürsün, sevbestsiniz. Başla demeliyor. Demek ki öfkeyi yenmek öfkeyi yenmek yani öfkeli bir şey olmaz. Değişmez. Kader değişmez. İnsan hakkı arama arar tabii, insan hakkı. Ara kişi ama bunu iyi arama gerekiyor. Affedici olmak Allah bunları sever. Ali İmran 134 tebuit Kerime. Yine Mevlam buyuruyor Arak 139'da. Huzil afbe. Huzil afbe. Huz altut. Peygamberimizin Allah'ın eme diyor. Affa, tut Yani af yolunu sen tercih et. Af yolunu. Düşman bile olsa düşman bile olsa yine burada arada affedici olmak. Yani savaşta düşmana karşı eşil al var ama savaştan sonra artık intikam beslemeye gerek yok. Uğut harbinde, uğut harbinde en acı savaş U savaşında oldu, uğut harbinde oldu. Oğuzçular ok tepesini bıraktılar, mevziler bıraktılar böyle. Ya da savaş kazanıldı derekten, onlara emri gelmeden alışamaz ettiyenden o ok şu tepesine bırakınca. Düşme arkadan bunlara saldırdı. <gülüyor> Ve İslam ordusu orada bozuldu orada yavaş yavaş yani. Peygamberimiz Ali Hazreti'nin de dişi kırıldı. Taş attılar bu taraftan. bir peygamber Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya. Taş attılar, Dişi kırıldı. Ve dudağı yarıldı. Bir de zırhın halkası yanana girdi. zırın zır vardı başında, mifer başında vardı. Halkası yanağına girdi. Kan akıyordu. Kan akıyordu halkaya çıkarınca, kan halka çıkıyorum da avutuyordu böyle, kan yere akması derdi, damlanması derdi böyle. Bir peygamberin kanı yere damlarsa, o kanı da herhalde herhalde olur böyle. Herhalde olur böyle. Peygamber herhalde herhalde için elini tutuyordu. Dedi ki sahabeler, yarısıyla Allah, şunlara beddu verse şunlara kemişliklerine, beddu versem bunlara yarısıyla Allah. Peygamber şöyle dedi, Allah'ın kavmi fi'ndi ayarımı. Allah'ın mehdi kavmi fe innehüm la ya'lemûn. Allah'ım kavmime hidayet eyle. Bak, kavmime hidayet eyle. Affediyor burada. Allah'ın mehdi kavmi Allah'ın mehdi hidayet eyle. İslam'ı hidayet eyle. Neden? Onlar bilmiyorlar çünkü. Onlar benim hak ve bilmiyorlar. Bunu hidayet eyle. Yine Mekke-i Mükürrem'in Fetih gününde Mekke'ye mükerrenin fetholunduğu gün. O günün koşullarında bugün bile mesela günümüzde tabi İsra'nın savaşta karşı tarafı İsra'nın tabi bugün bir günümüzde böyle savaşı kollarına göre o günün tabi ortaya koşullarında savaşı da ağırdı. ağırdı. Mekke mükerreme herhangiyle kısa bir zana fetholundu. Aleyhisselam Hazretleri önce kabile taaf etti. Putlar vardı Kabe'de, Peygamber'in bir işareti put diye düşürdü böyle. Hep düştü putlar alındı. Peygamber Kabe'ye tafif etti, tafif namazını kıldı. Kabe'nin kapısına çıktı, çıktı. Şimdi toplanan Mekke müşrikleri, Mekke müşrikleri, titriyorlar kokudan. Çok yaptılar Peygamber sahabelere, işkence yapma, öldürme. Yani her kötü yaptılar tabii bu Mekke müşrikleri Peygamber karşı. Şimdi bir intikam alınacak onlardan. Bunu bekliyorlar böyle. E hepsinin boynu vurulacak icabında böyle. Toplamları Kabe'nin yanına beklemişlikleri, boynları büyütüler, gözleri yaşlı, gönüleri hüzünlü, artık hep böylece. Ne olacak? Beklem Aras'ta çıktı Kabe'nin kapısına, onlara sordum. Bende nasıl muhamet bekliyorsunuz? Bundan incisi aradılar. Işte, sen şöylesin, böylesin, iyi bekliyoruz? burada hepiniz yürüsünüz, serbestsiniz birimizden. Onda iman imanları geldi, hep imana koştalar birimizden. İmana geldiler. böyle bir huzil affe, sen affı tut her geldi, her o Yani kim ne yaparsa yapsın, sen affedici ol, bağışlamak. Bir insan bağışlarsa ne olur? Bir alacağı bile olsa alamıyorsa, karşılıklı hası yapmışsa, kişi hakkını alamıyorsa, dilerse mahşere bırakabilir. Bırakabilir ama eğer dünyada onun ayında devamlı konuşursa, onu çıkıyor ederse, yani delikörüsü yaparsa, o zaman öbürü alacak olay olabilir bundan muhtemelen. Çok hassas bir denge var bunda böyle şey. İki mesela komşu birbirin darakındalar, kavgarılılar. Tabi biri haklı bir haksızdır genelde. Biri daha haklı olabilir Eşit olmasa bile. Şimdi bu haklı olan kişi haklı bile olsa diğer komşulara, diğer insanlara hep aile konuşsa, hatta tabi insan konuşurken insan kızı zamanlar biraz e ilave eder yani insan, insan biraz yapmadığında yani haklı görmek için insan nazarında insan bir ek ila ilave eder. Bu da iftiraya giriyor. Bu da uyuyor giriyor bakın şimdi. Bunun her konuştuğu iftiraları, gıybetini bu yazılıyor bunlara böylece. Şimdi mahşere gelince bu tabii ki haklı biliyor işte bu. Ya Rabbi ben haklımışım bundan. Tamam. Ne hakkım var? Dedim ki yüz sem alacaksın. Karşı bilmiyor ya karşılığı bunun. Bir ki Rabbim kulum senin de onun, onun da içinde hakkı var ama. Sen 3 sene 5 sene onun haline kıymetini yaptın. İftirat ettin buna. Onların günahı koy bakalım. Kalk kaç kişi muhtemelen. İnsan bazen haklıyken mahşerde haksızlığa geçiyor muhtemelen. Eğer haksızlığa uğrayan kimse hakkını arayacak bir merci varsa adalet mesela Kadı, hakim, işte polis, neyse böyle, savcı. Hakkı arayabilecek bir merci varsa, böyle bir yer varsa, orada hakkını arayabilir. İlave etmene ama yapabilir. Ama bunun dışında, mesela bana geliyor, sana geliyor. Eline bir şey gelmiyor ki. Tam haklısın haklısın. Bir şey ne gelmiyor? gibi dönüşmüş dönüş muhtemelen böylece? Vemü bil örfi. Vela buyuruyor, ya Muhammed'im affı tut, affedici ol. Affedici ol. Bir de şu var. Bir insan dünyada affedersen ne olur? Allah'ına karşılığında sevap veriyor. Daha fazla veriyor. Allah okulunu seviyor müslümanları. Peygamber onu seviyor böylece. Neden? Eğer karşıki Müslümansa, bakın şimdi karşıki Müslümansa deriyor bazen evetmiş de hacı hoca olacak da işte ömrü hacıya gidiyordu bana böyle böyle yaptı zaman da böyle böyle yaptı demek ki Müslüman kabe döndü gitene bir sanır, Müslüman demek ki şimdi bir Müslümana kim beslemek hakkını ona bağışlamamak ne anlama geliyor yarın mahşere de yansı anlamına geliyor. Ama peygamberimiz ne yapıyor? Aleysselam Hazretleri de ümmeti kurtarmaya çalışıyor. Peygamber kurtarmaya çalışıyor. Bir tenavvuz zıtlık burada olmuş böyle. Onun için bağışlamak daha eftan. Bir de bir insan bağışla aldığı sevap hakkının daha fazla oluyor, sevap oluyor böylece. Peygamber buyuruyor, marfu emret ama. Bir gün Peygamber Aleysselam Hazretleri akşam üzere Meclisi'ne doğru giderken bir kız, genç kız cariye. Cariye, e, köle kadınlara cari denir. Genç kız, böyle kara kuru zayıf bir şey. Bir yadının kölesiymiş bu. Yadının kölesiymiş bu. Ağlıyor ağlıyor, gidiyor yavaş ama çok seçtiği artık ağlıyor. Tam ikiniz, şüçkü şüçkü ağlıyor böylece. Peygamberimiz gördü Aleyhisselam Hazretleri. Kızım gel bakalım buraya geldi. Niye alıyorsun? Ya Resulallah ben filan Yahudin'in kölesiyim. Yahudin çok böyle azgın bir şeymiş böyle cep varmış Yahudide. Onun kölesiyim. Bana iki dinar verdi. Birine bir şişe aldım birine de ona yağ aldım ben de. Geç kaldığım zaman beni dövüyor. Dövmesi diye koşarken giderken ayağım kaydı. Düştüm şekil yağ attı. Şimdi gideceğim ama çok döver ben ama. Çok ama çok döver ama. Ya Resulallah. Onun için korkuyorum. Onun için ağlıyorum. Başaracak mı? Köle oraya gidecek mi? Peygamber bucağı arasında Peygamber baktı yanında tam iki dinam peygamber kapar. Al pahalı kız bakalım. Bunda birini şişe al, yine al. Korkma git bakalım. Kız gitti şimdi. Bir dinarla bir şişe almış, yine almış. Koşar geliyor ama yine ağlıyor kız ama. Yine ağlıyor ama. Peygamber'e çağırdı. Kızım şimdi ne ağlıyorsun? Ya aslında geç kaldığım için hiç beni. Gene ben döver şimdi beni. Onun için alıyorum. Peygamber buyuruyor ki gel bakayım ben size götüreceğim o Ben senin için onu rica edeyim. Değilmezsin böyle. Peygamber aldığı kızı beraber gidiyorlar böyle. Tabii kapı o zaman tap, kapı vuruluyor. Çıktı. Bak Kar, karşında Peygamber'e alıyorsun muzretleri. Peygamber buyuruyor ki alıyorsun muzretleri bak duran böyle böyle sen buna para vermiştin kızı işte. Anlatıyorum. Böyle oldu bu şekilde. Ben paramını aldı. Ne olur benim hatırım için sen buna hazırlanma, bağırma, çağırma. Olur mu sen buna? Ya Şen böyle kıza baktı. Bir Resul peygamza baktı şöyle. Dedi ki ya ebele kalsın. Onu öyle peygamberle böyle. Ya ebele kalsın. Sen öyle bir insansın ki dedi. Bir devletten başlısın. Ve sana peygamber inananlar var. Binler kişi. Şu anda binler insanın senin ona canını kurban eder. Sana canını, canını verirler. Senin gibi bir insan yani bir Peygamber davet eden bir insan. Bir devlet başkanı. Böyle kara kuru bir köle işin, bir cari işin diyor. Nasıl temin ayağına gelir? Yavuz ayağına geldin sen. Münaresim Hazretleri İslam eşittir böyle diyor. Yani köle olsun, kim olsunsun olsun eşittir. O orada Allah'ın kulu diye alıyor. Bunun için diyor ben sana geldim, Bugün yapma böyle. Şimdi yazı değişiyor muhtemelen Diyor ki, Ya Muhammed diyor şimdi, Ya Muhammed. Ne olur lütfen işe gel. Biraz konuşalım size. Olmaz mı? Peki. İçeri şey görüyor. Buraya ki, sen hak peygambersin. Diyor. Ancak bu peygamber yapar diyor peygamber yapar diyor. El uzatıyor, ben Müslüman hocam diyor. Orada getiriyor kelime şahaleti. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe <Sessizlik> illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve öğretiyor. Yahudi kelime şahaleti getiriyor. Tabi peygamber huzurunda. Hemen sahibi oldu ama. Hemen sahibi oldu. Bir anda. O makama çıktı böylece. Tabi sahibi olduğu anda her türlü görüşü değişti. ya bak her şey değişiyor. Peygamberimiz'e görüş diye şey değişiyor. ve hale geliyor ki, önce Ya Allah önce kızı affediyorum diye, yani azat ediyorum serbest diye Kızı üst baş veriyor, kıza para veriyor. Kızı bağışlıyor. Ve i̇mana geldi muhteremler. Demek ki güzel ahlak insan böyle yapıyor. Bir gün Ebu Cehil denen velun, eretel suresinde bu konu geçiyor da Sen işte böyle yedi uleteyim diye. Birisinin babası ölmüş, Ebu Ceyli bunun yakınıymış. Ebu bu çocuğa veriyor, oluyor, oluyor buna. Velio diyorlar o zamanlar. Yani bütün çocuğun babana kalan malı Ebu Ceyli alıyor. Yani çocuğa bakacak olan mallarıyla. Ama o kafir, paraların üzerine oturuyor. Bu zavallı yetim çocuğa <gülüyor> hiçbir şey vermediği gibi karını açıyor. Diyor ki yetim çocuk geliyor Ebu Ceyli. Nasıl geliyor? Ateş çürüz olmuş be. E yurtulmuş, dağılmıyor, yurt dağılmıyor. Üzerim hiç kalmamış, artık şifa şekilde geliyor bu Hüce'yle. Ne olur diye babam malından bana biraz bir şey verir diyor, işte bir şey alayım. Böyle böyle yedi üretiyim. Yedi üreti böyle azarlayarak, bir pakarını kovuyorum. Devam ediyor, kızarabiliyor, gönderiyor Hüce böyle. Yani babasının parasını vermiyor, onu böyle ite kaka, azarlayıp gönderiyor. Yedim ağlıyor tabi, ancak ona gücü yetiyor. Ağlan başlıyor. Ebu Yer'in yakınları, yani avarızca yakınları bunu görünce yani Allah olsun diye ki çocuğu diyor, bunlar git muamele de Bekir bu olay, git Muhammed'e de arasında arasını sendiyorlar çocuğa. Ama bir Allah olarak bunu söylüyorlar böyle. Yani muamele bir şey yapamaz anlamında bu şeyle. Fakat tabii yetim çocuk ya o bunu gerçek olur anlıyor peygamberler geldi. Ağlayarak, ya Rüsü'yle Allah'a ben filan oğluydum. Babam ben küçükken ölmüş. Ebu Ceyli benim bütün balamı almış. Bak ben çığlık dalkım bana bir şey vermiyor işte. Gittim sizin beni kovdu, dövdü kovdu beni. İtip kovdu bu şekilde. Levin ağası kaldı Aleyhisselam adetleri. Gel bak gidelim bakalım ben haberciz Ebu Ceyli'ye. Aldı pelan'ın çocuğu. Ebu Ceyli geldi. Dedi Ebu Ceyli buna dedi elbiseler bakalım buna. Bana paralel bakalım bu şekilde. Pek hemen. Neyse iyi baktık böyle şey. Yandırken şaşırır, Allah Allah. Ebu Şer, Peygamber'in bu kadar dinini itaat ediyor buna. Ne oldu acaba? Peygamber'in gittikten sonra sorular, ne oldu sana? İki aslan vardı iki yanında. Eğer hayır desem, hem buna saldıracak aslan vermiş. Hem buna aslan saldıracak aslan vermiş. Onun için böyle yaptım buyurun muhtemelen efendisi. Bir gün, Has Enes buyuruyor hadis şerifi, Kunt-i emşe-i mear-i sallallahu aleyhi burdun necaniyin garizül haşiyeti. Hadi uzun da... Ne yapayım inşallah. Hazineş Rantzatür buyuruyor. Ben bir gün diye Rüsullar'a beraber yürürken o anda Peygamber üzerinde Necran kumaşından kalın bir kumaştan kaba yanıdık. Yani kaba bir kumaştan hırkası var vardı böyle. <gülüyor> Galilüzü'nün haşiyeti yakası çok sert yakaladır. Çok sert yakası böyle kaba bir kumaş vardı. Arkadan bir bedeli geldi. Bedeli çöl yaşayan Araplara bedel verirdi böyle. Çöl insanları o zamanlar çok kato orada onlar böyle. Arkadan bedeli geldi. Telegram üzerine rukasini çekti böyle böyle. Bunu çekti diyor. Boynu böyle, diyor bu onu çizildi bedel. O da acıdı bunu böyle. Şunu diyor bedel. Ya Muhammed Mürli Mimallayız diye indi ki. Emre sahabelerine. Beitun malden bana bir Yardım etsene diyor bela. Yiyecek versene bana. Bunu söylüyor. Şerif ileyi. Şerif eleye peygama dünü baktı. Allah'ı ki yülimsi peygamber. Sünne emrelevi bir otayın. Sonra buna verin dedi belki ondan böylece. Yani bir peygamber akasından geliyor. Yakasını o kadar çekmiş yakasını çizmiş yerine. Boynunu o kadar çizmiş, kıpkırmızı iz kalmış arada. Böyleyken bir de kabı da Ya Muhammed diyor. Peygamberimize muhamihama denilmez peygamber diye. Ya Resulallah, ya Habiballah peygamber denir. İsim alınır peygamberimize denir. Öyleyken peygamberimize baktınız. Fete fete ileyhi. Dönü baktı. Fellayka ve gülümseydi Yani hiç kızmadı. Sonra emrettik ki buna bunu verin dedi. Böyle <gülüyor> ve, bu yüzyatı kerimesinde Fusilet ayet 34'te Vela tezahsine vela seyyyeh. Vela teslibil hasenetü vela seyyyeh. Hasen ile bir değil, eşit değildir. Hasen'e iyi davranış, seyyyeh kötü davranış. İlk bir dediğim böyle. İdifâ, iyi aksan. İdifâ, birit iyi aksan. Vela böyle sen o kötülüğü en iyi şekilde geri çevir. Yani kötü yapmayı iyilik et. İdifâ, birit iyi aksan. Yani Kızık yapmanız sen en güzel şekilde darona karşı yapınca karşıki sesin tonu yükseltiyor mu? Yavaş konuş bak. Çok kızı mı? Sen hafif tebessü yok. Hayat tebessü olmuyor Vermene ver, Gitmene git yanımda. Yani zıddını yapmayın bale. Karşı aynı yapma bak. Onun seviyesini inmemek aslı budur. Yani diyorsan o bana böyle daranıyor. Onu öyle peyn derse... O zaman bunu özelliğe gidiyor, onun seviyesine inmiş oluyor ki şimdi böyle. Onun şey seviyesine oluyor böyle, o inmemek gerekiyor. Bir gün Ebu Cafer diyen bir zat, çok zenginmiş kendisi, varlıkla zenginmiş. Bulunduğu çevrede, ün yapmış, cömertiyle el açıklıyor kendisi, öyle bir insanmış. Diyor ki bunun işine bir sıkıntı geliyor. Bini altına, ya dolaşayım bakayım diyor. İnsanın işley bir sıkıntı geldi mi aslında bir ilahi mesajdır o muhtemelen. O mesajdır, sıkıntı. Yani sebepsiz yere. Kişi olur bir haber alır, üzülür, sıkılır, başka böyle. Eğer bir insan sebepsiz yere insanın durduğu yerde kişiye bir sıkıntı geliyorsa, ilahi mesajdır. Bunu okumak gerekiyor. Nasıl okunur bu? O zaman güne bakmak gerekiyor. Gönül yani ne istiyor onu? Ne istiyor onu? Gönül. Şuraya git, buraya gelme, şunu yap, bunu yap böyle. Bu gönle doğal böylece. Yani bir insanın sebepsiye, durduğu yerde sıkıntı geldi mi? Gelen mesaj. Bunu iyi koymak gerekiyor böyle. Bu zat bir boş değil mi bu kimseler böylece? İşin bir sıkıntı geliyor. Bu mesaj iyi okuyor, altına biniyor. Gönlün, gönlüne gelen yere gitme başlıyor o tarafı böyle. Geliyor, şöyle. Bir hurma bahçesine rast geliyor. Hurma bahçesine rast geliyor. Etrafı çevrilmiş hurma bahçesi. Biraz da yorulmuş. Yani daha doğrusu kader onu orada yoruyor. Dinmesi mecbur kalıyor orada. Altını bir yere bağlıyor. Hurma ağacını oturuyor kenarıya. Şöyle hurmalara bakıyor. İçeride köle olduğu bilinen bir kimse çalışıyor. Yani üst baş kıyafetinden köle olduğu bilinen bir kimse. Durmadan çalışıyor ama. Artık ne iş yapıyorsa, topluyorsa, buruyorsa, ne yapıyorsa hiç durmadan bir anlamda çalışıyor mu? Her çalışıyor. Sonra bir çürü geliyor. Onun içinden bir çürü geliyor. Buna bir beze sarılı bir şey getiriyor. Çürü gidiyor. Bu ağaçtan aşağı iniyor. O çürü getiriyor, o ona ekmek getirmiş orada böyle. İki parça getirmiş, küçük parça getirmiş bana. Şimdi bunu da açıkmış tabii. oraya, yanına suyu alıyor. Tam bunu kopa'yı bir lokma yiyecek. Abinin ah bir köpek geliyor orada. Tabii çöl köpek olmadı ama Gelmiş oraya bir köpek. Bir köpek geliyor. Köpek atmış böyle, artık köpek yağlı yani, belli yani böyle. Yalvarıyor köpek bunu bana verdi de, tam böylece. Bu ağzına götürüyor ki o lokmayı, köpe atıyor. Der. Köpek ama hemen yok, götürüyorum böylece. Kopayı veriyor. Birini bitiriyor. Köpek doymuyor ama. Öbürü hepsini veriyor. Köpek doyuyor böylece. Su köpeği, köpek. gidiyor. Bir oturuyor. Yine işlem başlıyor. Şimdi bu Azir Ebu Cafer bunu merak ediyor. Bu köleye ekmek getirildi. Çölde. Tek başına. Dünya başka bir şey yükecek burada böylece. Acaba ne zaman bunu tekrar ekmek gelir buna? Bunu, bunu köpeği verdiğine göre bu. İslam öyle ki, Vallahi İslam tabi, ama belki üst tabakaya bir insan, Allahü yavrum diyor az evvel sana bir şeçik ekmek getirip ev. evet. Ne zaman getiriyor bunu diyor? Günde bir defa. Ne zaman getirmişti? Dün bu vakitte getirmişti. Günde bir defa getiriyor böyle diyor. Peki yavrum diyor sen diyor karnı aç tabi, e açmış mı karnım diyor? Dün yemiştim bu salata diyor, karnım açıkmıştı Peki kendi karnı aç olduğu halde. Niye köperdin sonları diyor? Ya amca diyor, ben insanım diyor, gene mi diyor. Hayvan ne miyiz? Hayvan zavallı böyle diyor. O hayvan ne açken diyor, kepek bana yalvarırken diyor, geçmeyin ben zaman diyor. Ondan verdim onlara diyor. Peki ne zaman sahne tek gelir buraya? Yarın bu saatte gelir. Oturuyor, şimdi düşünüyor, Allah Allah. Düğün bu saatte yemiş, yirmi dört arına geçmiş. Yirmi saatte ekmek,